Perşembe günü duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım, Rabbimiz, bütün hamdler sanadır. Mülk senindir, hayrın hepsi senin elindedir. Bütün işler açığıyla gizlisiyle sonunda sana döner. Zira işlerin dönüş noktası sensin. Görünen ve görünmeyen alemin sahibi Allah'ı tesbih ederim. İzzet ve kuvvet sahibi Allah'ı tesbih ederim. Ölmeyen, diri olan Allah'ı tesbih ederim. Melik ve güzel huylu olan Allah'ı tesbih ederim. Bir ve büyük olan Allah'ı tesbih ederim. Yaratıcıların en güzeli olan Allah çok yücedir. Allah'ım, imandan sonra küfre düşmekten, hidayetten sonra sapıklığa düşmekten, şereflendikten sonra hor görülmekten, izzet bulduktan sonra Zillete düşmekten, İslam'ı kabullendikten sonra ihtilafa düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, sen ilksin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen sonsun, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen ayetlerinle bilinensin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen zatınla gizlisin, senden ötede hiçbir şey yoktur. Sen kullarının üzerinde mutlak güç sahibisin. Sen, mahlukat yok olduktan sonra yine baki olacaksın. Sen aziz ve hikmet sahibisin. Seni tesbih ederim. Sen, zalimlerin iftiralarından çok uzak ve yücesin. Sayısız hamd Allah'a aittir. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bize rahmet eyle. Güç ve kuvvet büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Allah'ın rahmeti, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, ailesinin, güzel ve temiz arkadaşlarının hepsinin üzerine olsun. Nefsimi, ailemi ve malımı korumak için Bismillah. Allah'ım, hakkımdaki hükmüne beni razı eyle. Beni yaşattığın müddetçe bana afiyet ver ki, ertelediğin şeyin çabucak verilmesini, erken verdiğinin de ertelenmesini istemeyeyim. Ey Allah'ım, kerim olan zatın, ve yüce olan emrin hürmetine beni, ateşten, küfürden ve fakirlikten korumanı diliyorum.